وَأَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ Hepimize, herkese السلامu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Herkes hoş geldi Selamun Demin de dediğim gibi, Urab, bugün bize haddimiz olmayarak verildi. Allah razı olsun. Ben de inşallah kendini beğenmeyle, ucupla alakalı her insanın kalbinin bir köşesinde duran bir kırıntı ama debreştiğinde harekete geçtiğinde kalbi ve bedeni bütünüyle saran ucup, kendini beğenmeyle alakalı inşallah birkaç söz sarf edeceğim. Allah Azze ve Celle ilk önce kendi nefsimde, daha sonra da sizler de bunu anlayıp kavramayı nasip eylesin. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de elbette, vasıflarıyla, şahıslarıyla birçok insanlar vasfedilmiş. Ve İsra Suresi'nin 36, 37, ve 38. ayetlerinde Allah Tebarek ve Teala hakkında diyor, kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan nedir? sorumludur. Yeryüzünde ise bübürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boyca da asla ne yapamazsın dağlara erişemezsin. İşte bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz, hoşlanılmayan şeylerdir. Yine Lokman Suresi'nin 18. ayetinde Allah azze ve celle insanlara yüzünü çevirme ve yeryüzünde Böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah Azze ve Celle kendini beğenip böbürlenen hiçbir kimseyi sevmez. Kehf suresinde ise Allah Azze ve Celle, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, de ki, çalışmalarında en ağır kaybe uğrayanları size haber vereyim mi? Dünya hayatında bütün emekleri boşa gittiği halde, çok iyi işler yaptıklarını sananların kimler olduğunu size söyleyeyim mi? Bunlar Rablerinin ayetlerini ve onun huzuruna çıkacaklarını inkar edenlerdir. Bu yüzden onların iyi işleri geçersiz olmuştur. Kıyamet günü onların yaptıkları işleri biz tartıya bile almayız. Kendilerine asla değer vermeyiz diyor Allah Azze ve Celle. Kur'an'da ve sünnette bu şahıslarla alakalı çok örnek var. Hepimizin malumu. Birçoğumuzun az çok bildikleri var. Ve bunlardan en önemlisi ki Karun Allah Azze ve Celle onu Kur'an'ında anlatırken diyor ki o diyor malıyla ve efradıyla arkasıyla halkın içine çıktığında debdeveyle İnanardan, i̇nananlardan bir kısmı dediler ki, keşke Karun'a verilen bize de verilseydi. Ona verilen mal, mülk, şan, şöhret bize de verilseydi. Diğerleri onlara dediler ki, Allah'ın size olan Müslümanlık nimeti yetmez mi? Ve Allah Azze ve Celle biz diyor Karun'u malıyla, mülküyle, o devdevesiyle yerin dibine geçirdiğimizde, o kimseler dediler ki, iyi ki ona verilen bize verilmemiş. İyi ki ona verilen bize verilmemiş dediler. Kardeşlerim, bu işin bize Kur'an'dan ve sünnetten gelen kısmı, bu kendini beğenmişlik ciddi bir hastalıktır diyor. Bunu günümüz insanlarında, e, hele hele şu çağdaş dediğimiz, kendini beğenmiş, bütün... Ilke ve inkılaplarıyla her şeye tutunmuş insanlar da e, filozoflar, filozoflar bu işi narsizm diye adlandırmışlar. Bu işin ismi narsizm ve Yunan meteorolojisinden geliyor bu isim. Bu hikayesi de bunun Karabur'un yarımadasında geçtiği söyleniyor. Irmaklar tanrıçası Nana'nın oğlu Narcissus son derece fiziki güzelliğe sahip bir kimse. Ve yakışıklı bir kimse. Bu nedenle süperileri kendisine aşık oluyor. Ve bir gün da e, bu aşk per aşklarına karşı Narcissus onlara karşılık vermiyor ve periler ona sözüm ona kinleniyorlar. Ve bir gün bu dağda gezerken berrak bir suya Bakınca kendi süliyetini görüyor orada ve süliyetini gördüğünde kendisine aşık oluyor. Ve suya bakarken bakarken ona kavuşmak ümidiyle suya indiğinde boğulup gidiyor. Bu benlik hastalığının başlangıcı olarak burada verilmiş bir hikaye, bir kıssa. Bu bencillerin, kendini beğenmişlerin nasıl herkesin bir sıfatı, bir özelliği varsa... Bir sıfatı, bir özelliği varsa onların da vasıfları, özellikleri var. Bunlardan birincisi, kesinlikle kendilerinden başkasını dinlemezler. Her şeyi bildiklerine, inandıkları için kimseye ihtiyaç duymazlar. Kendini beğenmiş bir kimse, eğer bir kurumun üst seviyesindeyse, yönetim toplantılarında bir ya da iki ast elemanla yapılan toplantılarda hep, o konuşur. Yani söz hakkı ona aittir. Onun yanındaki herkes onu dinlemeye mahkumdur. Başkalarının fikirleri kendi fikrinden önemli ve üstün olmadığına göre onunla oturup sohbet edilmesine, mevzuların tartışılarak doğruya ulaşılmasına nasıl olsa gerek yoktur. Kendini beğenmiş kişi zaten her şeyin en iyisini biliyor ve en güzelini düşünüyordur. Karşıdaki ne ise o konuştukça sadece kafa sallamak, ona söz sarf etmeden onu kabullenmek gelir. Sadece insanların içerisinde de onlara bir şeyler soruyormuşçasına hareket etmesi de yine onun kendini beğenmişliğinden ve sözünün sırf onaylanması gerektiğindendir. Yani o, sözü, o soruyu onlara yöneltirken yine benliğini ortaya koyup doğru söylemiyor muyum? dercesine karşıdakilerden onaylanmayı bekler. Bu kendini beğenmişler, asla empati kuramazlar. Hiçbir zaman kendi nefislerini bir başkasının nefsiyle mukayese etme cüretini gösteremezler. Aldıkları kararlar başkalarını etkileyicidir ama onlar için bunun önemi yoktur. İnsan ilişkilerinde böyle bir boyutun olduğunun farkında değildirler. İş arkadaşlarının yanı sıra eşi ve çocukları da bu durumdan payını alırlar. Yani kendini beğenmiş aile toplum ailelere baktığın zaman, herkese ben e, ticaretle uğraştığım için e, yanımıza gelip gidiyorlar. Öyle aileler de geliyor ki İslami kesimden de bu hastalık, baya baya bir peyda oldu. Adamın karısına karısının da kocasına asla minneti yok. Karısı da çalışıyor, kocası da çalışıyor. Çocuklarının da anne babalarına minnetleri yok. Yani dükkana girdiklerinde öyle alışverişleri var ki o ondan habersiz ürünlerini seçer, ortaya koyar. O ondan habersiz ürünlerini seçip koyar. İkisinde de çok bilmişlik havası. Ondan sonra alıp çekip giderler. Yani bu da ee, Müslüman ailelere bile bu işin ne kadar sirayet ettiği hele de bizlerde daha çok olduğunun bence bir göstergesi. Bu kendini beğenmiş insanlarda büyüklük hissi bütün benliklerini kaplamıştır. Adeta bir yaranın vücudu kapladığı gibi, bir cerihatın vücudu kapladığı gibi onları tamamıyla kaplamıştır. Kendini beğenmiş kişiler başarılarını, yeteneklerini her zaman abartırlar. Yani içimizde vardır, görüyoruzdur yani böyle insanları. Her zaman onların yaptıkları iş fevkaladedir ve fevkalade olduğundan dolayı ölmeye layıktır. Kendilerini farklı ve özel bir kişi olarak algılarlar, kendilerine her şeyden çok severler, başarı ve güç için önüne geçilmez istek duyarlar, başarı için değil başkaları, Başarı için değil başkaları kendilerinin sorumlu oldukları kurum için bile risk alırlar. Yani öyle artık hırs gözünü bürümüştür ki o adamın bulunduğu konum, bulunduğu durum ne olursa olsun onu yapmak adına adeta her şeyini ortaya koyar ve kendini ispat etme derecesinde neyini kaybedecekse önemli değildir. Belki karısıdır, belki çocuğudur, belki namusudur, belki dinidir. Ama sırf benliğini ortaya koymak adına o insan her şeyden vazgeçer. Yani böyle insanlarda da zaten çoğu zaman din, namus, ırz anlayışının kalmadığını görürüz. Bu insanların hiçbir şekilde öyle bir değer verdikleri unsurlar yoktur. Ve iş toplantılarında, yemekli toplantılarında, karı-koca ilişkilerinde gayet geniştirler. Tabiri caizse meseleleri geniş denir halk arasında bunlara. Onların mezhepleri geniştir. Bundan hiç yüksünmezler bile. Yani düşünün ki iş sahasında bir yere gelecekse e, duyduğumuz, belki gördüğümüz ki çoğu zaman duyduğumuz, şahit olduğumuz olaylarda, duyarak şahit olduğumuz olaylarda e, yani karısını, eşini, namusunu bir başkasının masasına, patronunun masasına gayet rahat gönderir, dansa kaldırmasına müsaade eder. Yani bu onun için gayet normaldir. Sırf mevki ve rütbesi bulunduğu konum artsın diye. Bu hele hele öyle bir kurumda baş göstermiştir ki yılbaşı geceleri kutsaldır onlar için. Partiler kutsaldır ve oralara eşleriyle gelmek zorundadırlar. Eşleriyle gelmedikleri takdirde onların e, şeyleri, rütbeleri, görevleri her zaman yerinde saymaya mahkumdur. O kurumlarda çalışıyorsa bir insan, o kurumda çalışıyorsa bunları göz yummak zorundadır. İşte bu benlik hastalığı, kendini beğenme, kendini beğenmişlik e, ve kendini ben yapan unsurları elde edebilmek için her şeyinden geçtiğinin bir göstergesidir. namusu ve çocuklar Hakikaten bunun içinde artık bütün değerleri sayabilirsiniz o insan için. Eleştiriye karşı aşırı tepki gösterir. Öfke hissederler. Bu insanları eleştiremezsiniz. Hatalarını yüzüne vuramazsınız. Ayıplarını söyleyemezsiniz. Ki e, bana nasihat et dese, nasihat etseniz o nasihat onu gücendirir. Kendisi sizden nasihat talep etmiştir. Bu da enaniyetin benliğin bir göstergesidir. Ama kendisiyle oturup, kardeş e, sende şöyle şöyle vasıflar var. Evvelen ben kendi nefsim, diyeyim bunu, kendim... E, Nasihati talep ettiğim takdirde birisi bana doğruları söylediğinde rahatsız olmaya başlarsın. Sanki böyle sen, senin cinlini rahatsız ediyorlarmış gibi, böyle sana üfürüyorlarmış gibi seni rahatsız eder. Ve kalkıp gidersin ya da onu susturursun ya da aynı hasletler sende var deyip çamur atmaya başlarsın. Ki bu hepimizde olmuştur. Kendini beğenmiş kişiler her türlü eleştiriye kapalıdırlar. En dostça eleştiriden bile rahatsız olur ve kendisini eleştirenleri düşman kabul ederler. Var böyle insanlar. Yakınımızda, uzağımızda var. Hepimizde malumunuz, yaşamışızdır yani bunları. Kendisini eleştiren kişiler onun kıymetini bilmeyen, kötü niyetli ve derinlemesine düşünmeyen ahmaklardır. Ben gibisi var mı? Bulamazlar. Ee, yani ömürleri yetse erişemezler. Bu eleştirinin hesabı günü gelince sorulmak üzere bir kenara her zaman kaydedilir. Onların çeteresi, defteri her zaman uzundur, büyüktür ve insanlara hesap soracakları zaman ne bir fazla ne bir eksik hiç aks, e, e, aksatmadan günü geldiğinde, zamanını yakaladıklarında amiyanece punduna getirdiğinde ayıbını yüzüne çarparlar ya da onun hesabını, intikamını acımasızca alırlar o insanlar. Açsan açsızlığı açlığına, yoksulsan yoksulluğuna, düşmüşsen düşkünlüğüne gayet güzel böyle çerez yercesine seni ortamda muhabbet eder ve seni zevkle, keyifle anlatır. Bu insanlar artık Allah'ın rahmetinden uzak, şeytanla doz ve şeytanın tamamıyla kulu olmuş insanlardır. Kendi çıkarları için başkalarını çok iyi kullanırlar. Kendi çıkarları uğruna başkalarının hayati tehlikesi, ailesinin bozulması, işinin yıkılması bu arkadaşlar için çok fazla önem arz etmez. Yani e, dile gelen o kadar çok söz var ki ama söylemekten haya ederiz, konuşmaktan Allah'a sığınırız. Yani bu insanlar kendi çıkarlarını başkaları, kendi çıkarları için başkalarını kullananlar listesini şöyle sıralasak, herhalde gözümüzün önüne birden fazla insan sayısı çıkar gelir. Hayatımızda babamızdan, annemizden sonra sıralaya geldiğimiz insanların hepsi, eş, dost, akraba, arkadaş vesaire bunların hepsi gelir. Bunların en önemli ve diğer özelliklerinden birisi de, insanlara asla ve kat'a değer vermezler. Hiçbir şekilde neydi o? Narsizm, kendini beğenme hastalığı. Arapça ibadet ibareyle de ucub hastalığına, ben, benlik hastalığına yakalanan bir insan asla kimseye kendinden gayrı kimseye değer vermez. Ortadaki her başarı, yaptığı her yapılan her iş onun eseridir. İş çevresinde gecesini gündüzüne katmış, fedakarca çalışan herkes değersiz neferlerdir. Ve o olmazsa o kişiler zaten orada olmayacaklardır. Yani onun varlığıdır onu burada tutan, diğerlerini burada tutan. Ben olmasam hiçsiniz siz. <gülüyor> ben olmasam dağılır gidersiniz. Ben olmasam paramparça olursunuz. Ben olmasam... Ee, ne yapacaksınız? Bunların hepsini biz duymuşuzdur, duyurulmuştur ve vardır. Kendini beğenmiş kişiler öyle işçileri kurumunda çalıştırıyor olmakla onları gereğince ödüllendirmiş olduğuna inanırlar. Yani <gülüyor> o zaten benimle bulunmakta büyük bir şerefe nail oldu. Benim yanında durmakla büyük bir şerefe nail oldu, büyük bir e, hayrı kazandı derler. E, bu onların benlik hastalıklarından bir tanesidir. Ve malumdur bunların hepsi bilinen, farkında olunan şeylerdir ama yapıldığında insanın kendine kondurmadığı şeylerdir. Yani hepimizde az çok kararında vardır, hepimiz bunu farkındayızdır ama ne gitmezse kendimiz bunu yaptığında gözümüze gelmez. Her türlü başarı kendini beğenmiş liderler kişinin öngörüsü, zekası, oluşturduğu stratejisi, güç ve kararlılık sayesinde kazanılmıştır. Bu yüzden de özel kişiler tarafından anlaşılabileceğine inanırlar. Siz beni anlamazsınız ki zaten. Yani. Yani ben burada konuşuyorum ama e, siz daha meselenin hiç farkında bile değilsiniz. Anlamazsınız siz. Anlayamazsınız. Bu her yönlü her fırkada malumdur. Özellikle tasavvuf şeyhlerinde özellikle cemaat liderlerinde yani e, konuştukları cümlelerin başkaları tarafından hiçbir zaman anlaşılmadığına inanır bu insanlar ve siz beni anlayamadınız siz beni anlayamadınız ölene kadar onların tekellüm ettikleri tek cümledir yani o anlaşılmayacak bir şeyse bu neden konuştun diye sorduğunda işte anlamadığında burası derseniz seni ağzını kapatırlar yani bu arkadaşlar mevcut. Bu yüzden de özel kişiler tarafından anlaşılabileceğine inanırlar. Başkalarını bu yüzden küçük görür ve asla onlara değer vermezler. En çok zenginlik, başarı, güç, ihtişam gibi konulara kafa yorarlar. En çok zenginlik, başarı, güç, ihtişam gibi konulara kafa yorarlar. Devamlı takdir edilme, itibar görme, İltifat arayıp durma çabasındadırlar. Devamlı takdir edilme, itibar görme, iltifat arayıp durma çabasındadırlar. Yaptıkları şeytanlıklar, onların iltifat, onure edildiği şeyler olmuştur. Laf getirip götürme, onlar için bir iltifat olmuştur. Başkalarının Başkalarını bana araştırma, onlar için bir iltifat olmuştur. Ne bileyim, yani bununla ortaya konulma, ispat edilme özelliğine ararlar kendilerinde. Bir kimsenin ayıbını araştırıp başkalarına nakletmekle, başkalarına aktarmakla artık çok büyük bir iş yapmış ve başkalarının da takdirini almış, sanki cenneti kazanmışçasına tavırlar sergilerler. Övgü kendini beğenmişlerin besinidir. Övgü kendini beğenmişlerin besinidir. Lehte muamele görmeye, kayrılmaya hakları olduğunu düşünürler. Mesela onlar kuyruklarda bekleme, bekletilmemelidirler. Havaalanlarında, VIP salonlarında muamele görecek değerdedirler. Onlar asla sıra beklemeyecekler. Havaalanlarında ise VIP salonlarında muamele görecekler. Hiçbir şekilde hiçbir işleri aksanmayacak, hiçbir işleri sekteye uğramayacak. Ee, ne bileyim yani onlar için herkes emre amade olmalı. Amaçları kendilerine hayran kitlesi oluşturmaktır. Evet amaçları kendilerine hayran kitlesi oluşturmaktır. Ee, bu her fırkada her grupta vardır. Yani kimileri sesleriyle, kimileri yapmış olduğu taklitleriyle, kimileri güzel hitabetleriyle, süslü sözleriyle, kimileri Kur'an tilavetleriyle, Değil mi? Yani herkes bir şeylerle benliğini ortaya koyup birilerinin iltifatını, birilerinin hayranlığını oluşturma çabasındadırlar. Yani diğerleri bizi ilgilendirmese de bizi ilgilendiren boyutuyla bir kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi hani riyanın, küçük şirkin tarifini yaparken bir kimse namaz kılar da namazının izlenildiğini fark eder ve namazını güzelleştirirse diye başladığı hadis-i şerifinde bunun gibi hangi amelinde, hangi şeyinde olursa olsun e, karşıdakinin nazarını celbetmek adına her şeyi yaparlar. Namazsa namazlarını güzelleştirirler, konuşmaysa diksiyon diye tabir edilen o dili düzeltirler. E, amelse e, belirli günlerde oruç tutuyor, Belirli gecelerde kalkıp namaz kılıyor ve bunu da söylememek kastıyla insanlara duyurmaya çalışırlar. Yani söylenmeyeceğinin farkındadırlar ama ne hikmetse bir cümleyle, bir kelimeyle, bir lafın arasında bunu hemen böyle alelade insanlara sunarlar ve hiçbir şey yokmuş gibi devam ederler ama atacağını atmıştır onlara. Kendini beğenmiş kişiler, muhatap aldığı kişiyi kendilerine hayran etmeye çalışırlar. Muhatap hayran durumuna gelirse o zaman artık onunla ilgilenmez. Ona pek iltifat etmemeye başlar. Çünkü o artık kendisinin hayranı, zavallı birisidir. Ta ki onun e, hangi amaçla kullanacağı onun kafasında oluşmuştur. Onu elde edene kadar... Yapacağı her türlü şakrabanlığı ona yapar, göstereceği her türlü iltifatı ona gösterir. İşi bittiğinde ise artık o ona mahkum, o ona muhtaç bir zavallıdır. Yani geldiğinde baş köşeyi ona ikram eder belli bir müddet. Geldiğinde ona söz hakkı verilir, onun sözü dikkatle dinlenilir, hayranlıkla dinlenilir böyle anlatıldığında görüyor musun bak? Çok doğru konuştu. Halbuki aynı cümleleri başka bir kardeş de sarf etse, yok. Senin dediğin öyle değildi deyip o susturulmaya gider. Herkese bunun gibi, buna benzer birçok şeyler yaşanır. Kıskançlık duygusu hayatlarında çok önemli yer işgal eder. Evet onlar dinlerini, namuslarını, ırzlarını kıskanmazlar ama kendileriyle yarışılacak her şeyi kıskanırlar başkalarını kıskanır başkalarının da kendilerini kıskandığına inanırlar yani inanın şu cümleleri okurken birazcık da bir şeyler tekellüm ederken ben bunların altında ezgür yani bakıyorsun hepsi bizde sıraladığımız o 11-12 hastalığın hepsi bizde mevcut Allah bizleri affetsin bizleri mağfiret etsin bizlerde olan şayet bizlerde bu hastalık varsa bizlerden bunları silip atsın çünkü denildi, denildiği gibi yani insanlar iltifat toplamak uğruna dinlenilmek uğruna ya da e, alkışlanmak uğruna yapmadıkları yok başkalarını kıskanır başkalarının da kendilerini kıskandığına inanırlar kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf taraflarını her zaman kullanırlar her zaman onların kara listelerinde Onların bir zayıfları vardır. Serdar abinin benim gibi çok yemesi, diğerinin bilmem nesi her zaman bu bir köşeye kaydedilmiştir. En olmadık yerlerde, onun hevesinin kırılacağı bir yerde o söz ona ne yapılır? Öyle hemen tekellüm edilir, tokat gibi çarpılır, o da orada susar kalır. Bu tip insanlar demin dediğimiz gibi yani ırzlarından, namuslarından, dinlerinden çok ...kendi mevkileriyle olacak kısımları kıskanırlar, araştırırlar. Ee, bu da onların en bariz özelliklerinden bir tanesidir. Bunlar asla yardım almazlar, öyle de minnetsizdirler. Kimseye minnetleri yoktur yani. Normalde yardım almama fiili, yani her işte, her hususta değil de belli konularda Müslümanın vasfı da olsa... Bunlar iki kibir boyutundaki bir yardım almamadır. Hani kişinin yere düşen kamçısı dahi olsa başkasından istememesi meselesiyle sahabenin bile devesinden elinden kamçısı düşse birinden tenezzül mahiyeti değil sırf buna binin gidip inip kendi alıp binmesi ayrı bir şey. Bunların yardım almamaları ayrı bir şey. Bunlara bir fikir sunarsın. hoş mantıklıdır. Ama sırf bu şeylerinden dolayı, nefretlerinden ya da kendisinden iyi düşünüldüğünü zannedilerek ona itibar etmezler. Fikir danışmak ve yardım istemek bu tür liderlik sapmasına sahip kendini beğenmiş kişiler için düşünülmesi, hayal edilmesi bile zor bir durumdur. Bunun birkaç nedeni vardır. Birincisi yardım istenecek kişi o kimdir? Neyin nesidir? Ya bana akıl verecek yani da yaşına başına bakmadan, kılığına, kıyafetine bakmadan oturmuş bir de bana nasihat ediyor. İkincisi o kişi önemli olsa bile söyledikleri doğru ancak bu durum için geçerli değildir. Kabul görmez, doğrudur. Ama demin denildiği gibi o bu mesele için değil, sen yanlış düşünüyorsun. Öyle değil, denilir. Onlar her şeyi en iyi bilen olduklarına göre... Fikir sormak ve yardım istemek için herhangi bir neden yoktur onlar için. Kurdukları sosyal ilişkileri kendilerini anlatmak ve ne kadar değerli olduklarını kanıtlamak için kurarlar. Sosyal ilişkilerinde bile menfaatleri budur. Yani Gidip gelmelerinde, oturmalarında, kalkmalarında anlattıkları, konuştukları dinleri değil, övünülmesi istenildiği konulardır. Ki işte ondaki meziyetler bir ortamda konuşulduğunda görürsünüz ya da görürüz ee, kasıldığını, yok canım sizin iltifatınız, öyle de değil, o kadar da değil. Ama bunlar hep istenilen, yapılınmadığında ise suratının asıldığını, sanki hiç kimse yokmuş dünyasında da tek başınaymış gibi köşede oturduğunu Kendisine de sorarsın hayırdır bir şeyin mi var, bir sıkıntın mı var? Yok deyip geçiştirdiklerini görürsün bu tip insanlar. Hatalarını konuştuğunda ise artık senden kötüsü yoktur. Senden nefret edilecek, senin ise ayıpların yoksa bile olmayan ayıplarını ortaya dökecek tek kişi odur. Böylece diğer insanlar onların ne kadar değerli olduklarını kabul etmek zorunda kalacaklardır diye inanırlar. Kendini beğenmiş liderler kendilerini bildikte oldukları kurum ve kişilere ödül olarak görürler. Benim varlığım bile size bir nimet canım. Benim burada olmam bile size yeter yani. Kendini nimetten sayma cümlesi herhalde bununla eşdeğer bir şey olması lazım. Yani ben varım, benim varlığım bile size hayır getirir şeklindeki cümleler onların belirli cümlelerinden bir tanesidir. Bu kişilerin aileleriyle kurdukları ilişki de farklı değildir. Çevrelerindeki herkes onlara hizmet için vardır. Onların ihtiyacını karşılayabildiği ölçüde değerlidirler. Yaptıkları iyiliklere binaen değer kazanırlar. Çünkü o onların hem savcısıdır, hem hakimidir, hem avukatıdır. Hem de onların ipini çekecek tek kimsedir o kişi. Yaptıkları işlere çoğu kez anlam verilmez bu insanların. <gülüyor> Kendini beğenmiş kişilerin yaptığı işler, verdiği kararlar karşısında hem iş arkadaşları hem de aile çevresi bir anlam veremez bunlara. Bu işi neden böyle yapıyoruz sorusunu sık sık sorarlar. Narsist liderler kurumun imkanlarını kendi egolarını büyütmek ve güçlerini geliştirerek kendilerine hizmet etmek için kullandıklarından kalıcı ve verimliliğe dönük ve olumlu bir kurum kültürü oluşturamazlar. Bir yerde birden fazla gün duramazlar. Bir yerde fazla ikamet edemezler. Çünkü gittikleri yerde her zaman bozgunlukculuk çıkacağı için, bu da buna müsait insanlar oldukları için, bu insanlar yaptıkları işe anlam verilmediği gibi, o işi yaptıkları yerde de fazla Durmazlar, durulmaz. Kriz dönemini severler. Kendini beğenmiş kişiler çalıştıkları kurumda bir huzursuzluk çıkmasına, bir kargaşa çıkmasına pek üzülmezler. Kargaşalar esnasında son derece zekice ve süratli, süratli müdahalelerde bulunarak kriz yönetimini başarıyla uygularlar. Böylece kriz döneminde herkesin sıkıntılı olduğu anda, anda Sahne ışıkları onların üzerine çevrilmiş olur. Onlar da kriz yönetiminin başarısıyla ayrı bir tat ve gurur yaşarlar. Artık bunu hangi cümleler sarf ederse sarf etsin anlaşılması gereken herhalde bellidir. Yani bir kargaşada, bir huzursuzlukta onların maşayı eline almaları an meselesidir. Ve bunu da her zaman pusuda beklerler. Aldıkları andan sonra da artık onları tutana aşk olsun. Peki bunların sonunda kendini beğenen kişiye nasıl davranılmalı diye bir bab düşüldü. Bu kişilere karşı kesinlikle tevazu göstermemek gerekir. Bu kişilere karşı kesinlikle tevazu göstermemek gerekir. Aksi takdirde onlara hiçbir şekilde etki edemeyiz. Açık ve kararlı bir şekilde davranışlarını onaylayamadığımızı, onaylamadığımızı hissettirerek, Onlara hayran olmadığımızı ifade etmeliyiz. Ama ne hikmetse biz her zaman birilerine bağlı olduğumuzu beyan etmek zorunda gibi kendimizi hissediyoruz. Onları asla eleştirmemeliyiz. Eleştirirsek bizi düşman kabul edileceğinden artık onlarla çalışamaz ve onlara yardımcı da olamayız. Ve son olarak onlara övgüyle yaklaşırsak bundan çok hoşlanacaklardı. Fakat bu durumda onlara ve topluma kötülük yapmış oluruz. O nedenle kendini beğenmiş kişilere karşı övgü dolu sözler söylememeliyiz. Evet kardeşler, sohbetin başında da dediğim gibi belki bu 12 madde hepimizin nefsinde, kalbinde az, çok, fazla. Biz bunun farkında olmasak da bazıları bunun analizini yapmış, değerlendirmesini mutlaka yapmıştır. Bu 12 hasletin 12'si de olmasa da biri, iki, üçü, beşi muhtemelen hepimizde mevcuttur. Şayet bizlerde bunlar fazlasıyla varsa ve bunlardan bir tanesi dahi varsa Allah Azze ve Celle bizlerde bunları def etsin. Bizleri benlik hastalığından, enaniyetten, kibirden, ucubdan uzak etsin. Bizlerin her işinde Allah'ın rızasını arayan kullarından eylesin. Ve yaptığı her işi de sırf Allah rızası için yapan kullardan eylesin. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin Allah razı olsun hepinizden beni dinlediğiniz için.